Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Namazın ibadet olarak yapılan en büyük ibadet olması, bir, iki, namazın kıyamet günü sorulacak ilk soru olması. Üç, namaz barajını geçebilenin Allah'ın diğer emirleri konusunda bir kolaylık göreceği gibi hususlar. Namazın Müslümanlar nezdinde hiçbir şekilde boşluğu doldurulamaz. Müslümanlığa denk, mümin olmaya denk bir ibadet olmasını sağlamaktadır. Namaz yok, iman var. Zor ispat edilir bir gerçektir bu. Zor. Yani mümin iddiası var ama o iddianın karşılığında namaz yok. Bu iddia ispat edilemez, gerçek olduğu belgelenemez bunun. Namazın bu boyutu yanında bir de namaz kılanların bilmeleri gereken önemli hakikatler var. İki açıdan bunu bilmemiz gerekiyor. Birincisi yani bu sayılan şeyler, iki açıdan bilinmesi gereken şeyler. Birincisi, yaptığımız işin ne olduğunu bilmek. Yani bir iş yapıyoruz, namaz işi yapıyoruz. Bu nedir? Bunu bilmek. İki, namazın bizi sokması gereken kalıpta mıyız, değil miyiz? Hakikatını bilmek. Bu hakikatlerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'in Ankebut suresinde 45. ayetinde allah Teala'nın ilan ettiği hakikattir. O da nedir? Namaz Çirkinlikleri ve kötülükleri engeller. Namazla bir araya gelmiş en büyük hakikat budur. İnsanın gözünde çirkin ve kötü ne varsa namazın bu çirkinliği ve kötülüğü engelliyor olması lazım. Namaz budur utluma uhiye ileyke minel kitabe sana vahye dilen kitaptan oku yani Kur'an'dan oku ve ikimis salate namazı ikamet et in salate muhakkak namaz tenha engeller anilfe şeyi olmunker en kötü çirkinliklerden ve kötülüklerden engeller vedikrulallahi <gülüyor> ekbar o Allah'ı zikretmek en büyük iştir Vallahu yalemmu meta tas ne Allah ne yapıyorsanız onu bilir Kur'an okumak, namazı ikame etmek. Allah'ın iki emri, Ankebus suresinin 45. ayetinde. Sonra, Kur'an'dan oku, namaz kıldan sonra, çünkü namaz, çünkü namaz, kötülüklerden ve çirkinliklerden alıkoyar. Neden? Neden alıkoyar? Vele zikrullah ekbar, Allah'ı zikrediyor olmak en büyük iştir. Kur'an okumak Allah'ı zikir, namaz başından dibine kadar Allah'ı zikir, Allah'ı zikretmek, vele zikrullah Allah'ı zikretmek ekbaru en büyük iştir. Bir insanın yapabileceği en yüksek dozajda, en kaliteli, Allah'a en yakın iş, en vasıflı karakteri, en yüksek iş Allah'ı zikretmektir. İnsan Allah'ı zikretmek gibi çok büyük bir iş olan, namazla meşgul ise, namaz kılan birisi ise, en büyük işin adamının küçücük sefih işlerle, seviyesiz işlerle değer düşürmesi, seviye düşürmesi mümkün değildir. Tekrar bu hakikati persinliyoruz. Dedik ki namaz iki hakikatin hatırlanma nedeni olmalıdır. Birincisi namazımız bizim Kazancımızın en büyük noktasıdır. İki, namaz bize bir şeyler kazandırmalıdır. Bu iki hakikatın yansıdığı noktalardan bir tanesi. Dedik ki namaz, çirkinliklerden ve kötülüklerden alıkoyuyor olması lazım. Bunun izahı şudur. Yalan, çirkinliktir namaz kılan yalan konuşamaz gıybet çirkinliktir, kötülüktür namaz kılan bunu yapamaz hırsızlık gasp çirkinliktir kötülüktür insanların gözünde de Allah'ın şeriatında da çirkinliktir, kötülüktür namaz kılan o işleri yapamaz Sözünde durmamak, emanete hıyanet etmek, müminle sınırsız bir şekilde tartışmak munafıklık alametidir, çirkinliktir, namaz kılan bunu yapamaz, yapmamalıdır. Peki, hem namaz kılmak, hem de bu çirkinlikler ve kötülükler bir arada gibi görülüyorsa, çirkinlikler ve kötülükler değişmeyeceğine göre, yalan, hep çirkin, hep kötü, emanete hıyanet, hep çirkin, hep kötü, ta ilk insandan, son insana kadar bunlar hiç değişmiyor, hep kötü olacağına göre, bir, iki, Allah'ın sözünde, asla bir yanlışlık olmayacağına göre, ve bu sözde namaz kötülüklerden alıkoyar, çirkinliklerden alıkoyar sözü. Allah'ın sözü olarak, Ankebut suresinin ayeti olarak, karşımızda durduğuna göre, yalan kötü, o bir hakikat. Mümin namaz kılıyorsa, kötülükler, ondan sudur etmez mümin kötülük yapmaz hakikati da yerler gökler kadar büyük bir hakikatsa tartışılamayacak büyük bir gerçekse bu Kur'an ayeti olduğu için o zaman namaz kılan mümin nasıl yalan konuşabilir nasıl hıyanet edebilir nasıl gıybet edebilir nasıl nemime yapabilir denir ki ya da sorulur ki hani namaz bu kötülükleri engelliyordu, hırsızlığı engelliyordu. Burada iki cevabımız var. Birincisi namaz namaz mıdır acaba? Daha sonra namazın huşur ile kılınmasına dair bölümde göreceğiz huşu ile kılınan namaz Allah'ın tarif ettiği namazdır. Namazı kalp kılmalıdır. Beyin kılmalıdır. Ellerden ayaklardan önce. Önce kafa secdeye eğilmiş olmalıdır. Beyin kendini secdede hissetmelidir ki o namaz namaz olsun. Namazın bu tefsilatını ayrıyeten göreceğiz. Yani namaz kötülüklerden Alıkoyar. Hakikati, Kur'an hakikatidir. Ebedi kıyamete kadar bu değişmez. Asla bunda bir yanlışlık, abartma, eksik tanıtım, kesinlikle yoktur. Kur'an, demiştir ki, inna salate, tenha, anil fehşai, vel munkar, namaz, muhakkak namaz. Çirkinliklerden, ve münkerattan, yani, nehyi anil münker diyoruz. Emri bil ma'ruf, ve nehyi anil münker. Münker olan, çirkin, kötü olan ne varsa, namaz onu yaptırtmaz. Alıkoyar. Koymuyor. Senelerin namaz kılanına, bu kötülükleri yapar diye damga vurulmuş. 50 sene namaz kılan, yalan konuşuyor olabiliyor. 40 senedir namaz kılan, Eşine zulmedebiliyor, çocuklarını ihmal edebiliyor. En büyük hataları yapıyor ise elbette Kur'an'da asla bir eksiklik, yanlışlık, fazlalık, abartma yok. Ama ne var? Bu namazın görüntüsü vardır, kendisi yoktur. Eğilip kalkma şeklinde bir namaz vardır ortada. Bir, iki, cevabımız ne olabilir dedik? İkinci cevabımız diyoruz ki mümin hiç hata yapmaz insan değildir. Mümin hatasının üstüne oturmaz insandır. Hatayı süreklileştirmez insandır mümin. Namazın zaten vazifesi yapılmış hataları temizlemek, silmektir. Mümin kazara en büyük günahlardan birisini yapabilir ikisini yapabilir üçünü yapabilir lakin ilk namazıyla beraber toparlar kirinden arınır kalbindeki pası siler mümin hata yapmaz insan değildir hatasında ısrar etmez hatada inatlaşmaz insandır mümin bu sebeple mümin namaz kılıyorsa o namazı onu kötülüklerden alıkoyar dediğimiz zaman bu yıllardan beri yalanı bırakmayan bir insan için geçerli değildir onun namazı namaz değildir muhakkak ama mümin filan yıl bir yalan konuşmuştu filan yıl bir gıybet yapmıştı Ondan sonra kıldığı namazlar o filan yıldaki hatasını silip süpürecek bir ibadet olarak kaydedildiği için defterine ve ondan sonra bir daha o hatayı yapmadığı için Allah ne buyuruyor? İnnas salate tenha ani'l fuhşai vel Demek ki namaz kötülüklerden alıkoyar demek hiç kötülük yapmaz melek gibi bir insan yapar demek değil, kötülüklere batmış hale getirmez insanı. Namaz kılan bir mümin, kötülük bataklığında, fuhşiyat ve çirkinlik bataklığında sürünüp durmaz mümin demektir bu. Buna rağmen, mümin yıllarca aynı çirkinlik ve münkerat içerisinde yüzüp gidiyorsa, Namaz, namaz, nerede o namaz, hangi namaz, hangi namaz, o zaman önce namaz laboratuvarına girmek lazım. Şöyle namazın bir laboratuvarına gireceğiz, namazın fıkhını ve tefsilatını öğrendiğimizde göreceğiz ki, o namaz, onun kıldığı namaz, kötülüğün büyüğünden küçüğünden koymuyor, koymaz, Neden? Namazda ruh yok çünkü. Namaz ceset gibi. Ölü ceset gibi. Ne zaman namaza ruh gelir üflenirse, ruhlu bir namaz bütün kötülüklerden alıkoyar. Bu da huşu ismiyle özetleyebileceğimiz, namazın inceliklerinden birisi olarak karşımızda durur. Demek ki namaz hakikatlarının, en büyüklerinden bir tanesi namazın kötülüklerden ve çirkinliklerden alıkoyan bir ibadet olmasıdır. Allah'ın hikmeti namazın dengi sayılabilecek ibadetlerden biri de mesela mesela zekattır. Ama zekatı böyle tanıtmıyor Kur'an-ı Kerim. Zekat kötülükten alıkoyar demiyor. Mesela çok daha ince ve hassas bir örnek. Bizim toplumumuzda hacca gidenden hac ibadetini yaptıktan sonra hiç kötülük sudur etmez. Artık o melekleşmiştir gibi beklenti içinde olunulur. Hacı adam denir. Yani hacca gitti o ne yalan konuşur ne karınca incitir böyle zannedilir. Ama Kur'an bu zannı namaz kılanın üzerinden tanıtıyor. İnne salate tenha ani'l fahşae ve'l munkar. Namaz çirkinliklerden ve kötülüklerden alıkoyar diyor Allah. Biz bunu innel hacce diye anlıyoruz. Yani bizdeki taamul haline gelmiş anlayışta Hac yapan bir daha kötülük yapmaz. Mesela bir ev kiralanacak diyelim. Bir hacı insan evi kiralamaya ise selamun aleyküm ve aleykumusselam. İşte hacden geldim bu sene. E, evimden taşınmam gerekiyor. İşte bir sebeple evinizi kiralayacağım. Herhalde depozito bile istemez ondan ev sahibi. Hacı adam. Hacı adam. Ama Kur'an'ın hacıya getirdiği böyle bir garanti yoktur. Bilakis, bilakis, Kur'an-ı Kerim, <gülüyor> haccı yapacak adamlardan, فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِدَالَ فِي diye, hacıdan bilakis tam aksini e, bekleyebileceğimize dair işaret veriyor. Kim hacca niyet ederse, çirkin söz konuşmak, Faslıklık olacak iş yapmak ve <gülüyor> cinsel arzular peşinde olmak. Yok ha hacı böyle işlerle uğraşmasın ha diye Kur'an-ı Kerim hacının üzerine bir de üstelik işaretler koyuyor. Sakın hacı böyle işlerle yapma diyor. Ama kiralayacağımız evin karşılığında biz şu camide 20 senedir namaz kılıyorum kardeşim. Camide bu evin karşısındaki camideyim diye namazı referans gösterecek olsak bir hacının referansı kadar güçlü değildir hac, yani hac ibadeti kadar güçlü bir referans oluşturmuyor namaz toplum nazarında <gülüyor> elbette insanların namazı basit görmelerinden namaza saygısızlıklarından değil bu ama namaz kılanların namazının bu teminatı insanlara vermemesi bir afettir 20 sene bir mahallenin bir iş yerinin yanındaki camide namaz kıldığı halde bir Müslüman depozitosuz, kefilsiz kendisine ev kiralanabilir. Dükkan kiralanabilir biri olduğunu göstermemesi innas salate tenha ani'l fuhşai vel münker ayetinin o müminin ruhuna sinmediğini gösteriyor namaz kesinlikle kötülüklerden alıkoyan bir ibadettir haçta bile bu özellik yoktur oruçta bu özellik yoktur zekatta bu özellik yoktur hiçbir şekilde kurban kesmekte bu özellik yoktur olsa keşke de yoktur ama Kur'an'ın namaza getirdiği standart ya da Allahu Teala'nın namaz kılandan beklediği şey Fuhşiyattan, çirkin söz ve davranışlardan, Allah'ın münker gördüğü, mümine yakıştıramadığı, ayıp şeylerden uzak tutmasıdır namazın. Namaz budur. Eğer namaz bu fonksiyonu icra etmiyorsa, bu işi yapmıyorsa, bunun anlamı şudur. O zaman mümin, namazın hakikatine henüz ulaşmamıştır hala alıştırma namazlar kılıyordur o hala namaza kendisini alıştırıyordur bu da büyük bir zayaattır 20 yıl mesela namaz kılıyor bir mümin 20 yılda namazın onu getireceği ruhaniyilik seviyesi meleklerle yarışma seviyesi hala başlangıç aşamasında bile değilse çok büyük bir zayaat bu 20 yıllık emek zayiatı bu. Şurada küçük bir notta fayda var, vesveseye kapı açmamış olmak için. Böyle bir namaz, yani mümini yalandan, gıybetten, haramdan, münkerat ve fuhşiyattan alıkoymayan bir namaz. iade edilmesi, kaza edilmesi gereken bir namaz mıdır? Cevap. Fıkıhtaki şartlarına Bağlı olarak kılınan bir namazın hiçbir şekilde kaza edilmesi, iade edilmesi gerekmez. Abdest kıble, setrauret gibi şartlar yerine geldiyse, kıraat ruku, sujud, teşehud, kade şartları yerine geldiyse namaz namazdır. Nedir peki burada konuştuğumuz şey? Namazın bir borç boyutu var. Yapmazsan bedeli cehennem olan bir karşılığı var. O fıkıhtaki şartlar yerine geldiğinde tamamdır, borç bitmiştir. Bir de namaz sayesinde mi'râç etmek var. Nedir mi'râç etmek? Yükselmek. Allah'a doğru süratle yükselmek. Arşın eteklerine doğru kanatlanmaktır namaz. Çünkü namaz müminin mi'râcıdır. Ne demek müminin mi'racıdır? Namazla mümin Rabbine uçar. Rabbine doğru koşan birisi de yalan konuşmaz. Gıybet etmez. Fasıklık yapmaz. Ana baba hakkına tecavüz etmez. Annesinin babasının önünde ruku pozisyonunda durur. Ses çıkaramaz. Eş hakkına riayet eder. Çocuklarını Allah'ın emaneti olarak görür. Ticaretinde sadıktır, vefalıdır. Müminlerin cemaatine vefalıdır. Namaz bunları sağlar. Neden? Mümin Rabbine doğru koşarken kanatlanmış, mi'raç halindeyken mümin seviyesiz işler yapmaz. Bir güvercin göklere doğru uçacağı zaman ayaklarına taş bağlanmışsa zavallı hayvancağız birkaç metreden fazla koşamaz. Günahlar, haramlar, çirkinlikler Müminin ayağına bağlanmış Taşlar olduğu için Göklere doğru Uzayın derinliklerine doğru Arşın eteklerine doğru Uçamaz o haramlarla Namaz onu bir anda Kanatlandırıp Arşa doğru yükseltmek için uğraşırken O ayaklarına Yalan taşları bağlandığı için Fuhuş taşları bağlandığı için Emanete hıyanet Taşları bağlandığı için O mümin bir türlü kanatlanamaz Ama kanadı vardır. Bir metre sıçrar, iki metre sıçrar, bir ağaca çarpar düşer, bir kayaya çarpar düşer. Bunlar mümin için vakit zayiatı, kazanç zayiatıdır. Yoksa mümin, abdestinden kıraatine kadar fıkıhta sayılan şartları yerine getirerek namaz kıldıktan sonra borcunu yerine getirmiştir namazı kaza etmesi, iade etmesi gerekmez ama kıyamet gününde bir namazın mümini ne kadar Ömer bin Hattab'a yakın hale getireceğini Havz-ı Kevser'de müminlerin dizilmesi gününde herkesin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek için yanı başına sokulduğu müminde huşu ile kılınmış bir namazın ne kadar daha insanı mesafe olarak oralara yaklaştıracağını İkinci namazla nasıl daha yakın olacağını, 5-10 namaz derken, her bir namazın insanı arşının eteğine doğru nasıl uçurduğunu gördüğü zaman, o vakit olarak kaçırılmamış ama kalite olarak kaçırılmış her namazın, ne büyük bir hüsran olduğunu o zaman anlayacak mümin. O sebeple biz namaz kılmayı bir seviye, namazla fuhşiyat ve münkerattan, çirkinliklerden seviyesizliklerden mümin seviyesine yakışmayan seviyesizliklerden uzak kalmayı ikinci bir basamak seviye olarak görmek zorundayız namaz kalitesi budur namaz kıvamı budur bu kıvamı sağlayamadıkça kardan zarar halindeyiz belki namaz sermayemiz zarar etmiyordur inşallah. Ama o namaz sayesinde kazanılacak derin ufuklar hep heba olup gitmektedir. Bunun için namaz ve namaz kalitesi, namaz ve namaz kalitesi diye bir mücadele alanı açacağız. Bu alanda Allah'ın da yardımıyla kulun tek başına becerebileceği iş değil bu. Allah'ın da yardımıyla namazı en üstün kaliteden kılacağız. Ondan sonra namaz kılan mümin farkıyla yeryüzünde dolaşacağız. Ve hedefimiz, toplumsal hedefimiz şu olmalı. Yıllardan beri hacıdan beklenen olgunluk, fazilet ve dünya için ahiretini heba etmeme. Hacı artık dünyayla fazla işi yok. Düşüncesi namaza geçmelidir. Bunun Kurani olanı Allah tarafından bize gösterilen işaret şekli kesinlikle namaz üzerindedir. Bu namaz kılıyor buna depozitosuz, kefilsiz ev kiraya verilir dedirtilmelidir. Şu anda böyle diyecek olsa birisi herhalde aldanmış olur. Çünkü insanların gözünde namaz başka şey yalan başka şey hele ticaret bambaşka bir şey hele namazla faizin ne alakası var diye batıl, hurafe, Hristiyanlıkta bile olmayacak bir düşünce vardır. Hayır, mümin namaz demektir. Namazı yoksa müminin kendisi nerede ki? Telakkisi ve üst seviyesine doğru kanatlanmak zorundayız. Namaz budur, namaz budur, Allah bu namazı emretmiştir. Peygamber aleyhisselam namazı bunun için miraçtan getirmiştir. Bütün emirler ve yasaklar İslam'da toprak seviyesinde emredilmiştir. Peygamber aleyhisselamın ayağı toprağa basmışken emredilmiştir. Ama Allah'ın nikmeti namaz peygamberin ayağı toprakta değil, arşın eteklerine değmişken namaz emredilmiştir. Bu yüzden namaz arşa yükselten bir ibadettir. Namaz seviyesi yalan, çirkinlik, emanete hıyanet, ana baba hakkına saygısızlık, eşe zulüm gibi şeylerin hiçbir şekilde yapanı ile birleşemeyeceği bir ibadettir. Çünkü namaz emredilirken bile miraç düzeyinde emredilmiş, başlangıcı çok yüksek düzeyde bir ibadettir. Namaz odur. Ona namaz deniyor. Ashab-ı kiramın kıldıkları namaz buydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den gördükleri namaz buydu. Şimdi biz Müslümanlar olarak camiler haftası ihdas ettik. Kiliseler haftası var yabancılarda. Bizde de camiler haftası oldu. İşte yılın bir haftası camiler haftası deniyor. Camilerin görevlileri, dernekleri, camilerle ilgilenenler toplanıp Camilerini temizliyorlar. Avizelerini bir gün iki gün avizeler temizleniyor. Caminin tozu alınıyor. Vay halimize. Peygamber aleyhisselam Efendimiz de camilerin bu halleriyle ilgilenilmesini kıyamet alameti olarak görüyor. Camilerin tezyinatı, dekoru, çinisi, boyasının zevk verecek hale getirilmesi yani camideki secdeden daha değerli avizelerin bulunması camide saf olup, kenetlenip, gözyaşıyla sabah namazı kılmaktan daha değerli, e, sokak lambaları gibi, rengarenk lambalarla aydınlatılmış olması, kalplerimizin nurundan çok, camimizin avizelerine ihtiyaç halinde olmamız bizim, bir kıyamet alametidir. Bu müthiş bir afettir. Müslümanlar camiler haftası yapıp, camileri temizleyecek avizelerine, Vakit harcayacak, oraların ampulleriyle uğraşacak yerde oturup namaz günleri yapıp namazımızı rütüşlemeliyiz. Yıllarca kıldığımız namazlar niye bizi kötülüklerden alıkoymamalı demeliyiz? Ya da niye alıkoymuyor hala? E, bunun soruşturmasını yapmalıyız. İman budur, namaz bunun için kılıyoruz. Bu birinci boyutu. İkinci olarak yine bunun bir alternatif ya da ilavesi olarak söyleyeceğiz. Biz kelime-i şehadetten sonra beş yaşından itibaren bize imanımızla ilgili şart olarak bir şey sorulduğunda İslam nedir sorulduğunda kelime-i şehadetten sonra ilk kelimemiz hep namazdır. İslam nedir? Kelime-i şehadet namazdır. Sonra diğer şartları. Hiçbir şekilde önce zekat sonra namaz, önce hac sonra namaz gelmez. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in farklı hadis-i şeriflerinde de yansıyor. Mesela nedir en üstün ibadet ya Resulullah? Sorulduğunda hep namaz. Hep namaz. Sonra anaya babaya itaat. Sonra cihat. Bazen cihat ikinci Ana babaya itaat üçüncü. Ama ben müminim sıra nerede? Sıra namazda. Hep namaz kelime-i şehadetin payandası gibi durur. Bu bize günlük hayatımızda hangi değeri kazandırmalı? Cevap. Biz referans olarak <gülüyor> insanlara bakış referansımız olarak imanı görüyoruz. İnsanları iman edenler ve etmeyenler olarak görüyoruz. Rukbadaki ahiretteki değerlendirme olarak, sosyal ilişki olarak insan iki ayak üstünde dolaşıyor, anasından doğmuş insan insan. O ayrı bir konu. Ama Allah nazarında iman edenler, etmeyenler. Muhammed aleyhisselama ümmet olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayırıyoruz. Bu kelime-i şehadetten sonra namazın gündem olması, kelime-i şehadetin payandası gibi namazın ayakta durması, bize meselenin bu kadar olmadığını gösteriyor. İnsanları biz iman edenler ve etmeyenler diye ayırıyorsak, iman edenleri de namaz kılanlar ve kılmayanlar diye ayırıyor. Çünkü Kelime-i Şehadet'in en yakın payandası namazdır. Bu namazsızlığın bizi nasıl bir uçuruma iteceğini düşündürdüğü kadar insanlar üzerinde değerlendirme yaparken de namazın nasıl bir referans olması gerektiğini de gösteriyor. Biz mesela bir ticari ilişkiye gireceğimiz zaman Ticari ehliyet ve yeteneği elbette hesap edeceğiz. Ama namaz kılmayan bir ortak bizim için mümkün müdür? Hem namazsız hem benim ortağım olabilir mi sorusunu kesinlikle sormamız gerekir. Bir genç kız veya erkek evlilik talebinde bulunduğunda herhalde 20 yaşındadır, 18 yaşındadır en erken 15 yaşından beri namaza başlayıp başlamadığını, namazla ilişkisinin ne zamandan beri devam ettiğini, eğer onun maddi imkanları kadar en azından ölçümleyemiyorsak, iki aylık namaza başlayan birisinin bize evlilik talebi teklif etmesiyle, buluğ çağından beri namaz bırakmamış birisinin evlilik, teklif etmesi arasında fark göremiyorsak namazda namaza dair bir şey bilmiyoruz demektir. Allah'a ait ölçülerin bizde geçerli olmadığı anlamına gelir bu. Hatta çok dikkatle dinlenmesi ne vurgulayarak bir hakikat konuşalım. Bir delikanlının, bir hanımefendinin hafız olması bile Kur'an'ı baştan sona ezber bilen birisi olması dahi namaza dair eksikliğinin kapatılabileceği bir alan değildir. Hafız ama namazlarda kusuru var. Masaya yatırılmalı. Kusurun boyutu kadar üzerinde durulmalıdır bunun. Aksi takdirde biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, Kur'an-ı Kerim'in namazı din olarak gören telakkisini bir kenara bırakmış oluruz. Kendi elimizle huzursuz, bereketsiz bir evliliğe imza atmış oluruz. Sadece ticaret, sadece evlilik değil, namaz soruşturması yapacağımız alan, imanımızı payanda olarak ayakta tutan namazı oturtma yeri açısından çünkü insanlar biz mümin olan ve olmayan diye ayırdık ama namazı olanlar ve olmayanlar diye de tasnif yapmak zorundayız çünkü namaz din demektir namaz varsa din var namaz yoksa din yok demektir bir başka hakikat Dedik ki, hakikatları tekrar edelim. Birinci hakikat, namaz kötülüklerden alıkoyuyor olması lazım. İkinci hakikat, namaz sıradan bir ibadet değildir. Kelime-i şehadetin yanı başındadır hemen. Mümin olmanın doğrulayıcı belgelerinden birisidir ve en önemlisidir. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm'ün rivayet ettiği hadis-i şerifte ne buyuruyor? Kimi camilerde namaza devamlı görüyorsanız mümin olduğuna şahit olabilirsiniz buyuruyorum. Namazı alışkanlık haline getirmiş birisinin mümin olduğuna şahadet ederiz. Üçüncü hakikatımız namaz kendi başına bir ibadet. Elhamdülillah bunu anladık zaten. Hem çok büyük bir ibadet. Yapınca bu görev yerine geliyor. Müslüman olduğumuza dair belgemiz olarak elimizde duruyor. Çok büyük bir hakikat daha var. Namaz, kebair günahlar hariç, bütün günahları temizliyor. Namazı kılan bir mümin, eğer bunu camide eda ediyorsa, erkekse camide eda ediyorsa, bayansa evinde eda edecek zaten, iki namaz arasında işlediği günahlardan, Allah'ın izniyle kökten kurtulur. Yeter ki bu günahlar bir kul hakkı içerikli olmasın. Kul hakkını Kabe'nin içinde de sabah kadar namaz kılsan kul hakkından kurtuluş yok. Velev ki bir simit kadar basit bir şey olsun. Büyük günahlar hariç. Kul hakları hariç. Mümin Beş vakit namazın her birinden diğerine kadar olan işlediği günahları temizlenir namazıyla. Cuma'dan cumaya da iki hafta arasında yani bir cuma namazı kılınıyor, öbür cuma namazı kılınıyor. İki kılınan cuma namazı arasında da Allah'ın izniyle günah kalmaz. Ancak kul hakkı olan şeyler sahibi helalleşmeden mümkün değil. Kebair günahlar. Faiz, zina, sihir, anne babaya saygısızlık gibi günahlar oturulup gözyaşıyla tövbe edilecek. Onları böyle şeyler herhangi bir şekilde temizlemiyor. Büyük günah demek cinayet cana dayanmış demek. Can eksendi cinayet demek bu. Bu büyük bir tövbe ister. Tövbesiz bundan kurtulmak mümkün. Değil. Namazla ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sayın hadis-i şerifinde e, belirtilen hususlardan biri de cennete girişi en çok kolaylaştıran yani cennete girerken kapıları en çok açan şey de namazdır. Bunun için ashab-ı kiramdan Rabi'atüb-i Ka'b isimli sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunuyormuş kendisi naklediyor bu hadis-i şerifte e, Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerif yani sahih bir hadis-i şerif bu e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktığı zaman gece kalktığı zaman ibdiğini getirip tuvalet su ihtiyacını karşılıyor kapıda bekliyor Gönüllü, hizmetkar, e, yeryüzünde bir insanın hizmet etmekle ulaşabileceği en büyük şereflerden birisine ulaşmış. Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de onun her gün gelip böyle kapısında bekleyip e, suyunu getirmesi gibi bir vefasından hoşlanmış, memnun olmuş. Bir gün buyurmuş ki ona, e, Rabia, çok memnunum senden. Yani mana olarak söylüyorum. Çok memnunum, çok hoşlanıyorum. Bir şey iste vereyim sana demiş. Bir şey iste benden demiş. Madem sen sabaha kadar böyle bekliyorsun. Bir şey iste benden demiş. O da akıllık edip Ya Resulallah, demiş. Dünyalık ne isteyeyim senden demiş. Madem iste dedin. Bana dua et de cennette seninle olayım demiş. Yani sabaha kadar Peygamberin kapısında bekleyen birinin duygusu bu işte. Yani bana dua et, şefaat et. Ne edeceksen et, cennette seninle beraber. Mura fil cenne. Cennette beraberinde olayım ya Resulallah. Burada tabii küçük bir not düşmemizde fayda var. Biz hacca gitsek, bir umre yapsak, Allah'ın izniyle Peygamber bizi bırakmaz. Kıyamet onunla beraberiz diye garanti biliriz. Ama kocası sahabi Sabahlara kadar peygamberin kapısında nöbet bekliyor. Onun derdi acaba peygamberle beraber olabilir miyim düşünüyor. Umutla korku arasında yaşama kalitesi bu. Şımarmama. Nimetleri, imkanları abartmama anlayışı bu. Allah razı olsun. Dua et bana, şefaat et, cennette senin yanında olayım. Diye istemiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Rabia başka bir şey isteseydin ye demiş. Tamam beraberiz cennette de beraberiz merak etme yok. Başka bir şey isteseydin ye demiş. O da demiş ki yok ya Resulallah bunu istiyorum demiş. Cennette seninle beraber olayım. Bunun üzerine buyurmuş ki madem diretiyorsun secdenle sen de bana yardım et demiş. Eğer ben sana şefaat edeceğim, dua edeceğim ama sen de secde et ki, yani namaz kıl ki, secde namazı yansıtıyor. Sen de namaz kıl ki şefaatim, duam kabul olsun. Bu hadisi şerif sahih müslimdedir. Secdenin faziletleri dair bir başlıkta, namaz bölümünde, Müslim bu hadis şerifi rivayet ediyor. Başka kitaplarda da var ama Müslim'de olması belge olarak yeterli olduğu için Müslim'i özellikle zikrediyorum. Yani sahabe gibi bir insan peygamberin aleyhissalatü vesselam kapısında ibrik tutuyor günlerce. Peygamberi hoşnut ediyor. Bakıyor ki bu adam sabaha kadar uyumuyor. Sabaha kadar abdest için peygamberin abdestinin suyu hazır olsun diye bekliyor bekçilikte yapıyor. Peygamber memnun olmuş. Hadi iste benden. Harçlık mı isteyecek? İşte dua et bana mesela diyecek. İste benden diyor. O da dağ gibi bir şey istiyor. Bana dua et ya Resulullah. Cennette seninle beraber olayım diyor. Bu büyük bir istek. Bu isteğe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz elbette Hayır demiyor ama başka bir şey istediyor. Neden? Çünkü cennette beraber olmak çok büyük bir arzu. Peygamberin sahabesisin onun kapısında nöbet bekliyorsun. Belki de Uhud'dan geldiği gündü Rabia'nın o gün mesela. Kim bilir tebukten döndüğü gün müydü? Böyle bir bilgimiz yok ama peygamberin kapısında bekleyen sabaha kadar orada nöbet tutan peygamber Tebu'ya gittiği zaman geri kalır mı hiç? Peygamber Uhud'dayken o evinde oturur muydu? Elbette o da peygamberle beraberdi. Yani şehit olmaya hazır bir insan bu. Cennette beraber olmayı istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ama başka bir şey istediyor. Peygamber bile bunu garanti edemiyor. Aleyhissalatu vesselam. Yok ya Resulullah illa bunu isterim ben. Cennette seninle beraber olayım. Madem bahşiş vereceksin cennet bahşiş olsun diyor. Ne bu Aleyhisselam Efendimiz? O zaman bana yardım et çok secde et. Çok secde etmek çok namaz kıl demek. Şimdi biz bu sahih hadisi şeriften ne çıkarmamız gerekiyor? Bir Müslüman olarak bizim namazı cennete girerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati kadar önemli. Onun şefaatinin bile şifresi haline gelmiş bir ibadet olarak namazı görmemiz lazım. Eğer böyle görüyorsak namazı, bunu evlenirken evlilik işlemlerinde, iş kurarken iş işleminde, Yolculuk yaparken yolculuk şartlarında, bir apartmanda ev kiralarken camiye yakınlığında, çocuklarımızı yetiştirirken namazda ilişkilerinde, komşuluk yaparken komşuluk ilişkilerinde namazı nerede gördüğümüzü Allah'a ispat etmemiz gerekiyor. Ee, Rabia'nın da hadisinden anlaşıldığı gibi çok önemlidir bu demek yetmiyor. Bu bir edebiyat. Namazın edebiyatı karın doyurmuyor. Namazın edebiyatını yaparak melekleri ikna edemeyiz. Kandıramayız. Zira melekler bizden edebiyat istemezler. Ne isterler? Pratik isterler. Namaza bu şekilde iman ettiğimiz gibi namazı hayatımıza yansıtmalıyız. Gerekiyorsa namaz için düğün bile erte ertelemeliyiz. Eğer Düğünümüz akşam namazının kaynamasına neden olacaksa, o düğünü altı ay sonrasına alırız. Eğer çocuğumuz bir vakit namaz kaçırma pahasına bir diploma alacaksa, o diplomayı rafa kaldırırız. Neden? Çünkü namazı hayatımız kadar, hayatımızdan da değerli gördüğümüzü ispat edersek, o zaman şefaatin bizim için geçerli olacağı, bir iş yapmış oluruz. Namaz bu demektir. Bu nedenle diyoruz ki namaz çok önemli bir ibadet değildir. Namaz din demektir. Namaz İslam demektir. Bunun için bir Müslüman namaz kılmayan bir delikanlıya referans olup iyi biridir derken Allah'tan haya etmelidir. Günde beş kere Allah'a isyan etmekte sakınca görmeyen ve yüzü kızarmayan bunu yaptığı halde hala yüzü kızarmayan birisinin adına kart yazıp bu kartı getiren arkadaşı tanıyorum diye bir yerde işe girmesine sebep olan çok utanılacak bir iş yapmıştır kıyamet günü. Allah'ın iyi demediğine iyi demek çirkinliktir. Müminin yapmaması gereken abes bir iştir. Mümin hata eder ama yalan şahitlik yapmaz. Kart yazmak iyidir demek aracı olmak. Şahitliktir. Mümin yalan şahitlik yaparak rezil olmaz kıyamet günü. Namaz bizim için çok önemli. Ne kadar önemli? Dinimiz kadar önemli. Bu sebeple iyi okul arayacak yerde namaza en müsait okul ararız. İyi meslek değil, namazı aksatmayacak meslek ararız. İyi eş derken secdeye gittiğinde Rabbi ile baş başa kalan eş ararız. O kör de olsa, cüzzamlı da olsa namaz kılmayana karşı onu tercih ederiz. Zira secdeye kapanıp inna salata tenha anil fahşai vel munker kalitesini yakalayan bir insan eşine zalim olmaz. O eşini Allah'ın emaneti olarak görür. İffeti olarak camiye gidip gelmek, eğilip kalkmak değil. Ya hangisi? Secdede, huşu içerisinde, Rabbi ile baş başa kalmak. Eğilirken karşısında Allahu Teala'nın bulunduğunu, o görmese de, onu gördüğünü, yani Allah'ın kendisini gördüğünü, her ne kadar o Allah'ı görmüyorsun, Allah'ın kendisini gördüğünü ifade eden, ihsan seviyesinde namaz kılan mümin, kendisine eş olunacak bir mümindir, ortak olunacak mümindir, referans olunacak bir mümindir. Bunun dışında bizim oluşturduğumuz iyilik, kalitelik vasıfları, hepsi bize ait şeylerdir. Asıl değer, Allah'ın koyduğu değerdir. Asıl sonuç da Allah'ın beğeneceği sonuçtur. Namazı şu camilerde emeklerin gidip geldiği ibadet seviyesinden çıkarıp, meraca yükselten, mümine kalite getiren, mümine heyecan veren ibadet seviyesine yükselttiğimiz gün, Allah'ın izniyle kazandık, Allah'ın bereketi üzerimize yağacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.